Merhaba e, 94.9 Açık Radyo'dayız e, ve Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz e, Teknik Masada Barış Demirel ve ben Ahmet Balat Coşkun bugün bu programı sizlere hazırlayacağız e, Program konuğum Merve Ünsal hoş geldin Hoş bulduk e, Merve Fotoğraf sanatçısı görsel sanatlar ve sanat tarihi konusunda lisansını tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde. New Jersey'de değil mi? New Jersey'de. Ee, Merve görsel sanatlar alanında üretim yapıyor. İstanbul'da çalışıyor. Güncel sanat odaklı online sanatçı inisiyatifi MEST Orgun kurucusu m t -E s -T. Nokta Urgun kurucusu. Biraz bahseder misin Merve bu siteden bizim. E, tabii MESD'in çıkış noktası yani mesle hep sanatçı odaklı inisiyatif olarak tanımlıyoruz. Çünkü her zaman merkezde üretim ve sanat üzerine düşünme var. Sanatçıların üretimi nereye giderse biz de oraya gidebilmek gibi de bir niyetimiz var. Yani oldukça ucu açık çok fazla e, güncellenmeyen hani daha uzun e, biçimli yazıların yer aldığı sanatçıların istediği yere gidebilecek birazcık sanat tarihi yazımını sanatçıların sahiplenmesini öngören ve isteyen bir inisiyatif al senedir devam ediyor. Oh ne güzel. Oradan eminim böyle bir sürü şey için hani yaz, yazı yazmaların kaynak da edinebileceği bir yer gibi görünüyor sanki. Evet ve de, prensip olarak da başından beri hani her zaman herkesin ulaşabileceği şekilde ve her zaman e, yani hiçbir zaman üyelik ücreti olmamasını öngörerek yaptık. Bu yüzden de bizi genelde vakıf gibi kurumlar daha çok destekliyor. Yani kar amacı gütmeyen bir yapıya sahibiz. Reklam almıyoruz. Onun için böyle ufak ama e, birazcık hani bir e, söyleme katkıda bulun kaygısı olan bir yayın. Eminim herkesin... E, ...böyle bir kuruluşla... E, ...kuruluş amacıyla ortaya çıkarılmış bir... ...organizasyonu... ...çok sevecektir benim gibi. E, biz... ...Merve Ünsal'la... ...metin olarak fotoğraf... ...başlıklı bir konuda bugün sohbet edeceğiz. Programa bir miktar... ...kuram... kuramı kuramıyla girip... ...daha sonra... Francesca Woodman Zamanımız olursa da Sophie Cole Değil mi hı hı. Onun evet. Konuşacağız ama Ben biraz senin şu ıı, Kamusal alan müdahaleye ilişkinde Faaliyetlerin olduğunu hı hı. Biliyorum onların biraz öyküsüyle Tabii kısaca kendimi de tanıtmak anlamında belki evet. faydası olabilir nereden geldiğimi anlatmak için. Evet. Başka çanaçlar hakkında konuşurken çünkü bence o her zaman çok önemli kendi sanatsal dünyanızın nereden çıktığını ya da neyle uğraştığınızı söylemek. Hı hı. Ee, ben fotoğraf eğitimi aldım ve genel olarak imge üretimi diyeceğim ya da fotoğraf üretimi üzerine düşünüyorum. Bu bağlamda da tabii ki hepimizin fotoğraf hafızası denen şey ya da ortak belleğimiz kamusal alandan oluştuğu için de... ...kamusal alanda geçici de olsa bir müdahalede bulunabilmek ya da bir jest yaratabilmek tabii ki gezi sonrası İstanbul'unda da bence önemli bir şey. Bu bağlamda da tabii ki hangi alanlar bize ne kadar açık ya da ne kadar kullanılabilir ya da işte tabii ki gerilla sanatında bambaşka bir tarihi ve şey var. Hani o alanda ben birazcık hani ince bir çizgide yürümeye çalışarak... hani geçici, hı hı. E, çok fazla bir şeyleri dönüştürmeye çalışmadan ama bir taraftan da ufacık bir hani görsel hafızadaki bir müdahalenin bir şeyleri dönüştürebileceği inancıyla e, köprüye yapılan evlilik teklifi ya da ilan aşk yansımalarını bir mecra olarak kullandım yakın zamanda. Şimdi uzaklardasını yansıtıp tam o sırada da teknede ve bu tabii ki ticari bir tekne ve ticari olarak yapılan bir iş olduğu için e, teknede ufacık bir happening gibi bir şey gerçekleştirdik. Hı. Yani ağza alınan ...şeyler üzerine... ...12-15 kişinin... ...getirdikleri üzerinden bir konuşma gerçekleştirildi... ...bu da tabii ki hani hem orada... ...şimdi uzaklardasın belki kimse görmedi bile... ...ama o mesafe ve de... ...bizim şiddetle aramızdaki mesafeyi... ...ben düşünüyordum Hı -hı. onu yazarken ama bir taraftan da... ...tabii ilan aşık olarak... ...dokunabilecek bir şey. Teknede de aynı anda... E, ...mesafeyi... ...bambaşka bir yerden ele almaya çalıştık tabii ki... ...bu çok yeni bir alan benim için de... E, ...nereye gideceğini ben de merak ediyorum. Çok enteresan görünüyor yani... İşte kamusal alana müdahale tekniği açısından işte bu da sanatın hani bir model olarak aslında değişeme doğradığı bir şey bu. Hı hı. Şey şu bir paket program değil mi bu? Hı hı. Bir, bir tekniğe bir... içinde zaten veriliyor o hizmet İki ama bu maksatla şey. değil. Evet yani tabii bu maksat. Ee, nasıl tanımladığınıza da bakar. Yani orada aslında benim söylediğim şey de çünkü yine de aşk ve evlilik teklifi minvalinde olduğu için. Ama evet biz tabii ki başka bir amaçla satın aldık ama oradaki insanların rahat etmesi de benim için önemliydi. O teknede çalışan ve bunun parçası olan. Hani onun için onları da zor duruma sokmayacak bir hani kurgu gibi hmm. bir şey düşündüm ama belki bu e yeterince efektif olmadığı olarak dokunabilir bu jestin. Hmm. Yani rahatsız etmenin sınırı orada nerede? Ben de onu üzerine oldukça kafa yoruyorum. Enteresan sonuçları var mı böyle burada mesela o deneyimin diyelim ki hiç rahatsız oldular mı yine de gözlemin? Nasıl? Bence rahatsız olmadılar. Birazcık bir suç ortaklığı olmaya başladı gibi geliyor sonuna doğru. Yani çünkü ilk var ikbar... evet yani bu kadar insan neden bu teknede Hı. ya da hani bu işte çünkü biz birazcık ucunu açık bırakmıştık neden bunu yazdırmak istediğimize dair ee, biraz neden bu insanlar bu teknede neden bir sürü kayıt aleti var neden bu kadar fotoğraf makinesi var falan bence birazcık ilk önce hani anlamamışlar demek istemiyorum hani böyle bir merak vardı ama ondan sonra birazcık daha ne yaptığımız ortaya çıkınca da orada bir şey oldu hani e, bunlara yardım edelim ve iyi bir şekilde belgeleyelim'e dönüştü hmm, peki kamu sorumluları Nasıl bir feedback verdi yani Onu yaptım. bilmiyorum doğrusu Çok da orayı bilerek eşelemedim o Çünkü bir şekilde zaten bir ticari Bir servis satın alıyorsunuz Hani onlar bunu nasıl müzakere ediyor bilmiyorum Ama bildiğim hani bu çok sık yapılan Bir şey özellikle yaz aylarında Ve biz e, tekneden Projeksiyonu yapmadan evvel önümüzde iki başka Tekne evlilik teklifi için ya yani sıraya girmemiz gerekti Yani bu kadar hmm. sık yapılan bir şey de demek ki Bir şekilde bunu evet, bir aynen. Yani ya araya da kaynamış olabilir ya da bu müzakere belki zamanında edilmiş. Ve tabii ki orada geçici olmanın getirdiği size bir avantaj var. Yani sadece teknedekiler için aslında sahneliyorsunuz onu. Çünkü beş dakika sadece. O yüzden de hmm. o beş dakikada kimse tekne, yani bakmayabilir köprünün altına. Hmm. O da taşıdığınız bir risk olarak devam ediyor. Belki şey de vardır. Hani onun bir suç olduğunu tanımlayan yazılı bir metinde yoktur. Metin. Belki yani Yok onu evet. evet. Enteresan bence. Bugün program nasıl ilerleyecek? Biraz ondan bahseder misin? Şimdi bizim mm, elimizde fotoğraf olacak. Hı hı. Onları... Ben de ilk defa aslında sizle birlikte bunu denemiş olacağız. Ee, daha önce de belki şey e, zikretmek de önemli. Hani fotoğraf üzerinden bir konuşma ve e, konuşma serisi sırasında tanıştığımız için. Hani orada tabii ki görseller üzerinden ve benim işler üzerinden anlatmaya çalıştığım bir güncel sanat anlatımı vardı. Burada da e, hem birazcık arka planından bahsedeceğiz bazı fotoğrafların ama ekranda bizim ikimizin de şu anda gördüğü fotoğrafı metinleştirerek aslında iz, e, dinleyicilere aktaracağız. ve burada da tabii ...dinleme, izleme evet. gibi şeylerin... ...ne kadar kaygın olup olmadığını... ...şey yapacağız ama ben aynı zamanda... bir teknik gibi görünüyor değil mi bu? Teknik yani gibi. Yani görsel bir malzemeyi... ...görsel e, aracısından edip... ...yani normalde bu... E, ...televizyonda daha uygun hani... Man mantık ama biz burada... ...onu ortadan kaldırıp... ...teatrelleştireceğiz aslında... ...radyo tiyatrosuyla belki ilişkili Aa, bir evet. şey olarak düşünülebilir... ...bir taraftan da ama şey bilgisi de önemli... ...hani herkes tabii ki isterlerse... ...bizim anlatımımızdan evvel ya da bizim anlatımımız sırasında... ...fotoğrafların isimleri ve sanatçı ismiyle fotoğrafı hmm. bulabilirler... ...ama burada bizim onu nasıl dile geçireceğimiz... ...ve çevireceğimiz, tercüme edeceğimiz de önemli. Evet bir metin olarak... E, ...fotoğraf zaten bizim konumuzun adı... ...fotoğrafları burada... ...sen okuyacaksın... ...dolayısıyla metin var... ...okur ilişki... ...yani bir metin okur ilişkisi... ...bir de dinleyen var... Bu hı hı. ...çok enteresan aslında... ...bunun nasıl bir şey olduğunu da söylemek lazım... ...dinleyenler aslında bir hikaye dinliyor... ...gibi hı hı. dinleyecek... ...anlatan artık okurdan çok... ...belki hikaye anlatıcısı... Hı hı. E, ...kimliği de edinmiş olacak... Hı hı bir mekan olarak da fotoğrafı bir metin mekanı olarak da fotoğraf konuşacağız. Yavaş yavaş kuramına girelim mi? Tabii. Bir belki hı. ufak bir dipnot. Hani bu ilk basında bahsettiğimiz kamusal alan konusuyla da ilişkilendirerek hı hı. hani e, sanat işleri ya da görsellerle dil üzerinden nasıl ilişki kurduğumuz da önemli ya da kullanacağımız kelimeler. Mesela ben ve demin o işi anlatırken şimdi uzaklardasın. Eminim herkesin aklında bir şey canlandı. Ve o bir tabii ki bir Instagram karesi de olabilir. Bir gazete karesi de olabilir. Hı. Bir bir şey gözümüzün önünde canlanıyor. Ve burada tabii ama ben ondan sonra niyetimi de anlattım. Başka şeyleri de anlattım. Onu popüle etmiş oldum o görseli. Hı. Hani burada da aslında yine biz bunu çok hani müellif rolüne soyunduğumuzu da kabul etmek lazım onun için. Evet. Hani anlatımımızın ne olduğu çok önemli. Tabii tabii. Doğru söylüyorsun. Ben önemli bir şey, önemli bir konu alanı olduğunu düşünüyorum fotoğrafın. Aslında... E, fotoğrafın metin olarak ve metin gibi okunduğunda neler anlattığını, neler anlatabileceğini aslında e, bu program stilimizle, belki de metodumuzla biz de yeniden onu kavramlaştıracağız ya da metodolojisine hakim olacağız. Belki de fazla anlam gerek söylüyorum ama bir bakacağız. Peki e, fotoğraf eğer bir metinse tüm bu, bu bir fotoğraf metninin... Ee, nasıl tarif edebiliriz? Mesela bir, bir her metnin konusu farklı olsa da e, fotoğrafın değişmez niteliği olan ortak kalıplarının ne olduğunu, bu ortak kalıplarının hı hı. E, ortak bir den mürekkep olduğunu bize anlatan hı hı. E, ögelerinden bahseder misin? Mesela hı hı. fotoğrafın ortak... Kalıpları ee, neler, fotoğraf, ne Her şeye fotoğraf diyebilir miyiz? Çektiğimiz her şeye e, Tabii yani şunu belki siz konuşurken düşünüyordum Bu Hı -hı. zaten metinler arasılık meselesi üzerine Hı -hı. de Düşünürken bu programın konusu olan e, Metin dediğiniz şey Tabii ki nedir sorusu var Metin Hı -hı. olarak da hani belli bir şeylerin bir araya geldiği Bir satı olarak mesela okursak Hı -hı. Hani fotoğrafın belli tabii Verileri var, bu veriler Kalıpları ne olabilir? Var. Kalıpları var, iki boyutluluk diyebiliriz Hı -hı. Bu tabii ki bunu düşünebiliriz Gerçekten iki boyutlu mu değil mi? Hani Bunu biraz açar mısın? Biz i̇ki boyutlu. Biz dinleyicilerimizle Tabii olsun. iki boyutluk. Üçüncüsü e, niye yok? Falan. Yani hani evet. mesela ben bu odanın şu anda bir fotoğrafını çeksem hani... E, İki boyutlu bir yani fotoğraf imgesi iki boyutlu ise ama bir taraftan da üçüncü boyutu benim zihnim ona ekliyor değil mi? Hani hı hı. mesela ta, buradaki masanın, ahşap masanın dokusunu ben hayal edebiliyorum. O üçüncü boyutu katıyorum ama aslında fotoğrafın kendisi iki boyutlaştırma ve düzleştirme üzerine. Yani bir şeyi e, üç boyuttan iki boyuta indiriyorsunuz ki bu zaten resimdeki temsiliyetin de hani, sorunsallarından biri. Onun için bir fotoğrafta bir hani üç boyutu iki boyuta indirgeme ya da tecrübeyi iki boyuta indirgeme meselesi her zaman... Özünde olan bir şey belki hmm. diyebiliriz. Ya da benim için hani bu ilk şeylerden da data noktalarından bir tanesi olabilir. Şöyle analojik bir örnek olabilir mi? Bilmem ama. Ee, şş, muz dediğimizde sarı demiş oluyor muyuz? Muz dediğimizde sarı demiş. Ee, oluyoruz galiba. Sanki hmm. evet. hani Şekil, tabii hmm. renk, e, tat onların hepsi çağrış, çağrışma. Yani olarak. aslında biraz e, fotoğraf iki boyutluluğunu dil aracılığıyla mı Hı -hı. yapıyor yoksa hmm, ne, ne denebilir ya da ne bileyim muz dediğimizde tek bir muzu mu bir muz kütlesini mi Hı -hı. bütün bunları aslında çok ayrıştırmadan söylüyoruz. Hı -hı. İşte rengini işte onun büyüklüğünü yani Hı -hı. bir işte masa kadar olmayacağını daha doğrusu Hı -hı. daha görece e, şeyleri de aslında söylüyoruz. Sadece bir bir bir. Bir cümlelik kelimeyle muz dediğimizde aslında bir sürü şey söylemiş oluyoruz. Hı hı. Fotoğrafta böyle bir şey mi? Ee, böyle ben... mi çalışıyor? Yani e, mesela üçüncü boyutu eklemeye çalıştığımızda hı hı. dil aracılığıyla mı ekliyoruz o boyutu da ona hı hı. yoksa görsel? Direkt evet. kelimenin kendisine bakmak belki yardımcı olabilir Hı -hı. fotoğrafın zaten kelimenin özü yazıyla Pardon yaz fazla çağrışım oldu ışıkla yazmak Evet, evet. onun içinde zaten bir ışıkla Aslında ilişki olduğu Hı -hı. direkt Hani şey yapıyor yazma zaten hani bu yazma belki. ne şekilde Hı -hı. grafiği temsil etme ve bir şekilde bir şey bir şeye dönüştürme olarak belki okuyabiliriz o çağrışım 3 boyutla iki boyut ilişkisini Belki de önemsememin nedeni şu Hı -hı. Çünkü ...ışığın da getirdiği bir hani orada manipülasyon mümkün. Hmm. Yani hani sizin konumlandırdığınız yer üzerinden hemen bir şeyler söylenmeye başlayabiliyor fotoğrafta. Evet güzel. Aslında bu işin kuramını da böyle bayağı uzun konuşabiliriz Hı. gibi görünüyor. Evet fotoğraf met, yani fotoğraf metinlerin oluştuğu mesela fotoğrafla ilgili metinler var bizim elimizde yazılmış dokümanlar notasyonlar var. Onlara baktığımızda bütün bu bilgiler bir fotoğrafa bakılarak aslında değil mi elde ediliyor. E, evet yani tabii ve burada da tabii bence önemli olanlardan bir tanesi ama ben bunu e, görsel üreten ve de görseller üzerine üretim perspektifinden düşünen biri olarak söylüyorum. Hı hı. E, beni yani ben e, o pozisyonunu sahiplenmemiz gerekiyor hani ben bunu görüyorum ya da ben bunu şey yapıyorum diyor çünkü hiçbir zaman aslında çok dataya dönüştürmeye çalışsak bile bir görseli ki bunu iş olarak yapanlar da var hani bir fotoğrafı görsel dataya ya da ses hmm. datasına dönüştürmek gibi işlerde gerçekten çok heyecan verici ama bir taraftan bir şeye baktığımızda neresinden okumaya başlayacağımız bile gerek hani göz ve gözümüzün alıştığı şeylerle ilgili gerek de bizim kişisel tecrübelerimizle alakalı onun için yapısal analiz denen şey ne kadar yapılabiliyor fotoğraf ...bu da tartışmaya açık bir hmm. konu. Biraz daha böyle... ...bir farklı yere götürebilir miyiz... ...Merve? Şimdi mesela... ...fotoğraf... ...insanın en çok maruz kaldığı... ...metin gibi görünüyor. Hı hı. Yani... ...bir yazılı metni almak için... ...kitap alıyorsun, ona konsantre oluyorsun... ...işte başka... ...başka... ...metinler öyle. Ama fotoğraf... ...böyle... Her gün bir fotoğraf haline getirerek, mesela kafamızda not ettiğimiz konular fotoğraf şeklinde mi not ediliyor? Hı hı. Yani bir metot olarak biz fotoğraf çünkü böyle bazı yerlerini önemli bulduğumuz yeri kareye aldığımızda sabitliyoruz. Hı hı. Ve şey diyoruz, bu burada dursun sonra üzerinde düşünürüz. Mesela hı hı. sizin bugün yolda gelirken hı hı. neden Suriye konsolosluğu şehrin en mütena... Bir Hı -hı. yerinde ve Hı -hı. onun kapısında bekleyenler de hiç nişan taşılı gibi değil gibi demişti. Onu not almışsın belli ki. Hı -hı. Mesela bir fotoğraf karesi gibi not alıyor. Yani insan Hı -hı. böyle değiş tokuş da yapıyor. Bazen fotoğrafı not, not şeklinde not alıyor. Sonra o metni bir metin elde edecekse de Hı -hı. fotoğraf çözümleyerek ediyor. Yani... Ee, evet şöyle Fotoğrafın zaaflarını da kabul ederek Bu notu hmm. düşüyoruz aslında Çünkü aslında tekerrür de çok önemli Mesela o Suriye konsolosluğu Örneğinde yaşadığım yere yakın olduğu için Hemen hemen her gün oradaki sırayı hmm. Gördüğümden dolayı o tekerrür Benim aklımda bir fotoğraftan çok Belki bir hissiyat ya da bir durumla ilgili Bir şey söylemeye dönüşüyor hmm. Ama belki ben onu sadece bir kere görseydim Sadece aa enteresan Buradaki kontrast ne kadar fazla Diyecektim hani çünkü alt ve üst ...katında Suriyeli Konsolosluğu'nun tasarım ve mimarlık ofisleri var. Yani hmm. bu belki de benim düşündüğüm kadar kontrast yok bu ikisi arasında... ...ama oradaki şey birazcık da tekerrür ve tecrübenin e, tekrarlanmasıyla olan bir şey. Ve burada da işte fotoğrafın... E, İki boyutluluğu şöyle de açabiliriz. Düzleştirme aslında zamansal olarak da oluyor. Çünkü hı hı. siz zaman akışında bir sekteye uğratma olarak oradaki bir sekteye uğratıyorsunuz zamanı ki o anını çıkarıyorsunuz oradan. Hı. Eğer fotoğrafını hani en en basit halinden bahsediyorum, bu manipüle edilmemiş hı. ya da başka şekilde üretilmemiş. Onun içinde o zamansallık bir kırılma var. Belki. Ee, biz e, çok güzel ilerliyoruz. Bir miktar daha bu konuyu bir müzik arasından sonra e, devam ettirelim <gülüyor> mi? Ben Tabii. ilk sahne ve illüzyon e, konusunu <gülüyor> konuşmak isterim. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Ee, i̇lk parçamızı e, Leonard, Leonard Cohen'den e, dinleyeceğiz. Steer Your Way. the altar in the mall, steer your way through the fables of creation and the fall, steer your way past the palaces that rise above the right, year by year, month by month, day by day, night by heart, past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way, steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month. Make men holy, let us die to make things cheap. the task. Who knows he's been convicted? Who knows he will be shot? Year by year, Things ...Leonard Cohen'den... ve Yorve'yi dinledik... E, ...94.9... ...Açık Radyo'dayız... ...Ben Ahmet Balat Coşkun... ...Anlatıdaki Hakikat programı... ...devam ediyor... ...Konuğum Merve İnsal... ...onunla fotoğrafı konuşuyoruz... ...ben sanki bu konuyu birkaç program... ...daha konuşuruz gibi... E, ...düşünüyorum... ...hatta bu teklifi ona yaptım... ...o da çok sıcak bakıyor... ...gelecekteki projemiz ne hale dönüşür bilmem ama... Ee, ...çok verimli bir alanda olduğumu... ...düşünüyorum kendi adıma. Çünkü kelime darcı üzerinde... ...anlaşması zor bir alan bir de. Yani bir an <gülüyor> dediğimiz yerde bile... ...ya da bir işte hani anlaşması. fotoğraf nedir... ...vesaire hmm. bunlar aslında... E, ...basit şeylerde... ...anlaşması zor olduğu için sonra daha... Bir karmaşık o yüzden mi şeyde... verimli diyor. Evet o yüzden verimli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ortak anlaşma noktaları az olunca verimlilik artıyor. Güzel bunun üzerinde düşünürüm. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir miktar... Ee, ne diyeyim psikiyatristim ve şöyle bir, bir şey var ilk sahne diye bir şey var böyle ilk karşılaşma anı aslında e, bir fotoğrafçının da bir terapistin de işte bir okurun da aslında kareye sığdırmak istediği yer orası o ilk sahne yani ne ne ne Nedir orası? Yani neye ilk sahne denebilir diye bir soru sorarsak şöyle cevaplanabilir. Ondan öncesi yokmuş gibi. Yani hı hı. geriye döndürülemiyor olması lazım. Bir başladıktan hı hı. sonra. O da o sahnenin aslında üzerinde çalışılabilecek bir kayıt, bir arşiv özelliği olması lazım. Hı hı. Ee, ilk karşılaşma anı aslında birçok konuda işte seni ilk gördüğüm yer diye hani diyeyim, hı hı. aşk ilişkilerinde senin şurada bana uzaktan baktığında az ilgilenmiştin deyip hani yani o ilk sahne tarifi önemli ve onun üzerinde konuşulması da ayrıca bir önemli bence fotoğrafın böyle bir şeyi var ee, tabi ilk sahnenin maruz kaldığı en önemli şeylerden de biri bence onun illüze edilmesi yani ya yanıl samayla e anlaşılmaya çalışılması hı hı Freud gerçeklik üzerine e, söyler. İnsan e, gerçeği uzaktan hatta daha da ileri götürerek halüsüne ettiğini söyler. Yani insan gerçeğin kendisini e, bir tür kendinden uzak tutma zorundadır. Çünkü Hı -hı. ağırdır gerçeğin hani, sonuçlarını ve geriliminin üzerinde taşımak. Onu psikotik bir şekilde sanki yanında yokmuş gibi e, yapmak durumdadır. Bu da ancak halüsinasyonla e, mümkün. Bu insanın tabi hmm, mecbur kaldığı bir baş etme yöntemi ama bu da aslında halüsinasyon, illüzyon, bu fotoğraf konularına çok yakın şeyler işte. Hı hı. Çekmek istediğimiz şey aslında bir köken çekmek çekilmek isteniyor hı hı. ve o kaydetmek için de bir yöntem. Hı hı. Yani fotoğraf bence insan hafızasında bilgi fotoğraflar şeklinde kaydediliyor olabilir. Biraz onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü... Hı hı. ...konsantre ediyor fotoğraf... ...bir sürü şeyin ipucunu muğlaklaştırarak bırakıyor... Hı hı. ...o şöyle bir şey... ...onun muğlak olması... ...bir kere çok arzulu bir metin, fotoğraf... Hı hı. ...yani içinde çok libidinal özellikler taşıyor... ...çünkü seni gerisin geriye... ...hep çeken bir şey o... ...yani dön ve benimle uğraş... Hı hı. ...aynen geçmişimiz gibi... Hı hı. ...dön ve benimle uğraş... ...ancak onun metodu fotoğraf olursa... ...hani bana biraz öyle geliyor... Hı hı. Ee, bu bu metot olarak şey olabilir bilmem ee, birkaç şey evet ha. bu e, söyledikleriniz hakkında bu birincisi bu mesafe kavramı üzerine düşünmek önemli geliyor bu mesafeyi birkaç bağlamda düşünebiliriz bir tanesi fotoğrafçısıyla sücresi arasında yani fotoğrafının çektiği şey bu Hı -hı. bir model olabilir Hı -hı. bu bir obje olabilir bu bir durum olabilir her ne derseniz o o mesafe var izleyici olarak bizim e, algıladığımız mesafe var o yapılan olan evet. şeyle mesela en basitinden e, bir meşhur birinin fotoğrafını baktığınızda hani birisi ona o kadar yakın olmuş ama ben yakın değilim aslında orada bir mesafe hmm. müzakeresi var hmm. ee, ve tabii ki bütün bu mesafeleri müzakere eden de ederken de bunun bugün daha önce de konuştuğumuz gibi bir etik bağlamı da var mesela hmm. benim bende ben çok yer etmiş bir örnek ee, bir davet üzerine bir sanatçı konuşması yapması için geçen Mart ayında kadınlar haftası sırasında Diyarbakır'a gitmiştim ve hmm. Diyarbakır'da e, fotoğraf muhabiri olarak çalışan inanılmaz tecrübeli ve bu konuda fazlası ile kafa yoran kişilerle konuştuğumuzda hani on de, dediklerine göre iki tane farklı e, ekol var düşünce olarak. Bir tanesi tahayyül bile edemeyeceğimiz şiddet gerçekleştiğinde biz bunu göstermeli miyiz? Yani bunun şeyi fotoğrafları ve belgeleri dışarı çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Çünkü bir taraftan hani bir, bir ta, yani bir taraf diyor ki çıkmalı, bir taraf diyor ki çıkmamalı. Aslında çünkü sava, savaş değil mi bu? Evet, yani, savaş tabii savaş fotoğrafçı. Yani bu yani... genel olarak ben hani belki ilk defa savaşa bu kadar fiziksel olarak biz Türkiye'de evet, yakın Olduğumuz için hmm. hani belki ben ilk defa bunu birinci elden ve bu şekilde evet, duymuş evet. oldum ama bence o gerçekten çünkü bir taraftan gerçekse neden gösterilmesin? argümanı var. Bir tarafta da gerçek her zaman gösterilebilir bir şey mi? Ve de bu izleyiciye ne yapıyor? Çünkü ben orada mesela eğer şiddetin fotoğrafına baktığımda o şiddeti sanki anlamışım zannediyorum kendim ama aslında ne halüsinasyon ve şey i̇llüzyon, meselesine, ilüzyon meselesine geri dönmek gerekirse aslında benim zaten ne tecrübe ettiğim ve de ne de tahayyül edebildiğim bir şey var orada. Hı -hı. Ve hani oradaki bütün o karmaşıklığı hani bir kareye sığdırmak işte ne kadar caiz ne kadar değil. Aslında buna varıyor. Fotoğraf ama bu, bu, bu anlamda çok elverişli de bence yani Hı. diyelim ki yani çok ağır bir şey savaşın e, savaşa maruz kalan biri olsam yani yaşadığım başıma gelenleri hani bir fotoğraflamaya kalksam illüzyon illüzyon edebilmek zorunda hani sonuçta şey ya bu illüze etmek en kolayı yani yani yanılsamak isteriz yani bu olmamış gibi hani İllüzyon bir miktar çarpıtmak, yanlış algılama problemi. O bir algı problemi. Ee, dolayısıyla da fotoğrafı çarpıtmakla hafızamızda belgelemek. Hani bir, bir tür travmatik, e, travmatik, travmatize olduğumuz şeyi fotoğrafladığımızda da aslında to, fotoğraf da orada sakatlanıyor belki. Ama çok hı. insani bir şeyle hani baş ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla illüzyon... Ee, insanın e, niye ihtiyaç duyduğu ruhsal hangi çatışmasını çözen bir ilaç gibi düşünürsek hani o, hı hı. öyle, öyle bakarsak. O da enteresan bir şey çünkü e, okuduğumuz şeylerde illüze olmak zorunda kalıyoruz hı hı. Dur, muhtemelen. E, biz böyle baya güzel, güzel ilerliyoruz ama daha güzel bir kısmı var ve önümüzde e, Francesca Woodman'ın fotoğrafları var. Sen onları hı hı. Artık bize okumaya başla. Metni oku bakalım. Okumaya başlamadan Hı. başlamadan dipnotlar çok fazla düştüm ama bir hani bir kelime <gülüyor> daha belki e, faydası olabilir diye bu Barton Punktum e, e, lafı hani dermek e, izleyiciyi dermek meselesi ve bence bu hani fotoğrafları okurken de üzerine düş, düşünülmesi bir şey çünkü ne olursa olsun o yine benim daha önce de söylediğim gibi ben pozisyonundan geldiğimiz için hani ve bizi delen şeyler ve bize hani temas eden şeyler hani dermek tabii ki temas etmenin de bir adım ötesi farklı olur olacaktır. Ben Francesca Woodman'ın işlerinde önemsediğim şey e, sanırım, ben ve bu yine tabii ki kendi perspektifimizden ilk e, okumayı deneyeceğim fotoğraf isimsiz. E, Roma'da 1977'de e, çektiği bir şeyi fotoğraf. Ben şey söyleyeyim, şimdi sevgili dinleyiciler e, açık radyo dinleyicileri bizim önümüzde bir e, ne denir, bir bilgi sayar var. O, onun e, şeyinden biz fotoğraf görüyoruz ikimiz ama siz sizler onu bizden dinleyeceksiniz özellikle de konumdan dinleyeceksiniz. <gülüyor> ee, burada Francesca Woodman'ın e, kendisi aslında kendisi olduğunu biliyoruz ama dış bilgilerden dolayı biliyoruz. Ama bir kadın var. Kadın e, fotoğraftaki bir kapı pervazından asılı olarak duruyor. Üzerinde uzun bir gömlek var. Ee, ve de asıl olma biçimi çok doğal gözükmeyen bir asıl olma biçimi çünkü sanki kollarının onu taşıyamayacağı bir pozisyonda duruyormuş gibi yüzünü tek kolunun arkasına saklamış ee, siyah beyaz bir fotoğraf bunu belki başta söylemem gerekiyordu ee, kare biçiminde bir fotoğraf oransal olarak ee, ve de bu kapı pervazının önünde kapı pervazı arka fonda, kapı pervazının önünde de e, yüksek arkalıklı bir sandalye ve üzerinde bir hani e, kıyafet olduğunu düşündüğüm bir şey atı yani gelişi güzel oraya konmuş gibi duruyor. Bunun dışında da yerdeki karolar çok büyük bir ana karakter fotoğrafta fazlasıyla siyah beyazın getirdiği kontrastla da oldukça ön plandalar e, görsel olarak. E, fotoğrafın sol köşesinde bir böyle yine sehpa ya da masaya benzeyen bir şeyin köşesi girmiş ama hepsini göremiyoruz. Ve yine sağ üst köşede de duvarda pano olduğunu düşündüğüm parçalara bölünmüş bir e, görsel satıh var. O da bölünmüş. Burada bölünmüş kelimesi neden önemli? Çünkü fotoğraf dediğiniz şeyin aslında o çerçeveleme meselesi bu yarım kalan objelerde özellikle kendini belli ediyor. Yani hepsini göremediğimiz şey her zaman bir hani rahatsızlık ve de huzursuzluk şeyidir. Zaten huzursuz bir fotoğraf ben. Ama bu huzursuzluğun böyle en basit kaynaklarından biri hepsini göremediğiniz bir şey olabilir. Hmm. Belki bir girizgah olarak ben böyle başlayabilirim evet. bunu ee, Ben kendi adıma gördüklerimi söyleyebilirim. İşte bir kadın bu. Çok zor bir pozisyonda ve yüzünü saklıyor mesela sanki Saklıyor, denebilir mi? Hı hı. Evet bilerek yani bilinçli hı. olduğunu düşündüğümüz bir pozisyon. Yani bence fotoğrafı okurken her zaman her şeyin bilinçli olduğu öngörüsüyle ile hareket etmeliyiz gibi geliyor. Hı -hı. Ee, zaten teknik açısından da bu. Iı... Nasıl çekiliyor? Bu fotoğrafı biri mi çekiyor? Kendisi çekiyor diye. Bu ama dış bilgi. Yani hmm. bu fotoğrafta evet bilmiyoruz ama şeyi belki fotoğrafa sadece baktığımızda Makineyi görebiliriz. Kuruyor. Hmm. Makineyi kuruyor. Yani burada bir şekilde hani bir spontane bir an gibi de gözükmüyor bu. Hmm. Hani onu belki sadece bakarak da anlaşılan bir şey gibi hmm. geliyor. Ama tabii ki belki hakikaten spontane bir anda o olarak okuyabilir bir başkası. Yani hikayenin adını ben koymak isteseydim. E, asılmak derdim. Yani Kapıya asılmış bir kadın. Kapı zaten çok önemli bir hı hı. E, ne denir? Sembol. İşte hı hı. girmek, çıkmak. E, kapıda dikilmek. Kapıdan çıkamamak. Yani kapı çok önemli. Kapıyı çarpmak. Kapıyı çarpmak. E, bir diğer taraftan da hani bütün bu yüzünü e, ve kendi ayakları yerden kesik duruşuyla bir azize şekilde var. Yani hı hı. çağrıştırdığı şey Musa'nın e, e, İsa'nın şey çarmı ...şey gibi hı hı. bir görüntüsü var. Yine bir suçluluk şeyi de var tabii. Yüzünü izliyor falan. Genç bir kadın olmasının getirdiği de bir, bir şey var. Evet. Hani e, güzel bir şeye bakıyoruz. Yani bu e, alıştığımız bir güzellik formatında... E, ...sıradan bir güzelliğe de servis edilmiş bir şey. Baktığımız şey. Evet ama işte... Hmm, ...yani gene de e, yani bu, bu metni okurdu okururu tahrik eden şey bu kadının işte bir fahişi olma şeyini de hani biraz işte alt tarafı Hı -hı. Işte çıplak sanki suç işlemiş gibi suratını şey yapıyor dolayısıyla da e, şeyi kışkırtan hani insanın ilkel özünü kışkırtan şeyde de bir miktar e, o ilkel özle de hani şey düşünürsek Hmm. O sahnede annesi Meryem ama onun kimden hamile kaldığını bilmiyoruz onun çocuğu olarak suçluluk çeken işte İsa figürü bütün bunları hani söylediğimizde burada da mesela bunu seyreden bir cinsiyet açısından bir kadının hissettikleri bir erkeğin hissettikleri aynı şeyler olmayabilir mi? Et, heteronormatif çerçevede hmm. belki ama e, bir taraftan da tabii ki bence kendi tecrübelerimiz üzerinden de buraya bir hani hmm. e, yansıttığımız şeyler var. Hani ben bir taraftan da çok hani özgürleştirici bir hareketi olduğunu hmm. düşünüyorum. Yani bunu asıl olarak da görebilirsiniz. Yerden kalkmış ve hmm. hani hmm. havada kalmış ve orada uçuyor. Ya, uçuyor belki yanlış kelime ama böyle hmm. bir hani e, hafifleme olarak da okumak mümkün. Ve bence bu aslında bir taraftan da hangi günde ve hangi ruh halinde olduğumuzda da çok değişecek bir okuma bir taraftan da. Hani hem kendi tecrübelerimiz var hem de e, her metinde de olduğu gibi baktığınız zaman ve duruma ve günün saatine hmm. göre hatta değişecek de bir boyutu var aslında. Burada hile var mı fotoğraf hilesi? Mesela parmak uçlarında o küçücük, incecik hmm. e, eti olan bir pervaz şeyinde yani biz biz şeyini parmak uçlarıyla bir santim enindeki hmm. bir pervaza aslında çok da güçlü yeri değildir kapının. Hmm. Orada çok rahat görünüyor. Mesela orada biz asıl olsak bu kadar rahat. Ee, çünkü şu açıyla şu bedeni burada tartmak mümkün olmayabilir hı -hı. gibi geliyor. Sanki bu e, üst üste çekilmiş ki fotoğraf oyunu hı -hı. Olur, değil mi? Yani bu kadar kolay dur durulamaz. Orada küçücük bir yeri tutuyorsun çünkü. Ee, o fotoğrafa... Hı. Olabilir. Bir de aslında bakabilir, ee, referans evet. verebilirsiniz. Olabilir ama bence biz bir taraftan da onun acaba olabilir olmasına inanmak mı istiyoruz? Yani hmm. hani gerçek olup olmaması önemli mi mesela bunun gerçekten bir sahnede gerçekleşip olup gerçekleşmiş olup olmaması ya da iki fotoğraf, üç fotoğraf ya da tek fotoğraf olması hmm. e bir taraftan da aslında gerçekli olan ilişkimizi ve fiziksel fizibiliteyi bırakamamakla da bence ilişkili. Yani bilmiyorum o bence şeyde bu üçüncü köprünün şey, hmm, şantiye üzerinde çıkmış doğru. ve selfie çeken çocukların şeyinde de aynı şey olmuş diye bir On taraftan vardır, da. Yani. Evet ama önemli ve güzel de bir şey. Hani gerçek olamayacak bir şeyi fiziksel olarak gerçekleştirmeye çalışmak ya da gerçek olamayacak bir şeyi gerçek olmadan... Hani kombinleyerek montajlayarak yapıp bunu göstermek de başka bir yerden geliyor. Yani onun için bence her halükarda e, baktığımız şeyi inanıyormuş gibi yapmak önemli. Doğru söylüyorsun. Bu selfie şeylerinde var böyle taçmal fotoğrafın arkada işte parmağın ucunda taçmal duruyormuş Hı -hı. gibi çekmeler var. Onlar da. Biraz şey değil mi? Bir, o irrasyonel şeyi... Bir arzulamak. kendimizi ve o iki hmm. boyutluluğu yine kullanıyoruz aslında. Hani aradaki hmm. mesafeyi yokmuş gibi farz etmek. Ne motive ediyor? Ee, kendimizi nasıl görmek istediğimiz... Selfi en azından ya da burada da Francesca Vodum'un kendini Selfie böyle e, şey. evet tam yani, kendiliği şeyi, değil aynen mi? <gülüyor> yani öz çekim değil mi onun şeyi zaten Türkçe'sinde e, bu görmek istediğimiz şey hmm. hani hem yapanın çekenin göstermek istediği şey ve bizim de görmek istediğimiz şey ikisi zaten buluştuğu yerde de e, sevdiğimiz görseller oluşuyor. İkinci fotoğrafa geçmeden diğer parçanızı da sen tanıtır mısın? E, Tabi. Keith Jarrett'ı en sona bırakalım. Philip Glass'tan opening ikinci parçamız. Dinliyoruz. ...94.9 Açık Radyo'dayız... ...Anlatıdaki Hakikat Programı'nda... ...Merve Ünsal'la birlikteyiz... ...Konuğum şimdi... ...Francesca... ...Fotoğraflarını okuyordu... ...şimdi bir diğerindeyiz... ...Söz sende Merve? E, belki... E, ...Açıp bakmak isteyen... E, ...ve bizim sözlü anlatımıza güvenmeyenler için... ...ki zaten güvenilmemesi gereken bir anlatı... E, ...yine isimsiz bir fotoğraf... Rhode Island 1976... Ee, bu fotoğraf yine kare biçiminde oranlar ve bence önemli çünkü bir dikdörtgen fotoğrafa alışık olduğumuz düşünülürse. Ee, fotoğrafta ilk gözük, benim ilk gördüğüm şey yerdeki bir beyaz toz. Ee, ve beyaz tozun için üstünde bir hani kadının olduğunu düşündüğüm oranlarından dolayı bir bedenin izi yani yere yatmış kolları açık bir şekilde bacakları açık bir şekilde ve de vücudun herhalde en ağır noktası belki kalça ve... Ya. Sırt yapmış. üstü gibi gözü evet. düşünüyorum ama bilmiyorum ee, hmm. ve en ağır olan bölgeler daha siyah bir iz bırakmış yani beyaz toz daha çok yapışmış kendine öbür tarafları da daha az yapışmış yani mesela ense hmm. ya da boyun olarak düşüneceğimiz bölüm gözükmüyor gibi. Çok hoş fotoğraf yani herkesin etkili ben çok beğendim yani. E, bu yerde bıraktığı izin ayakları, ayak bölümü gözükmüyor. Bu yine bir bedeni kesme etkisi ve böyle her şeyi görememenin getirdiği bir rahatsızlık var. Fotoğrafın sağ üst köşesinde de bir kadın oturuyor. Kadın olduğunu da yine vücuduna baktığımda anlıyorum ama bilmiyorum tabii ki. E, siyah ayakkabıları var. E, gayet basit okul ayakkabılarına benzeyen, çocukların okul ayakkabılarına benzeyen. Birazcık masum ve bir çocuklukla ilişkilendirebileceğim bir ayakkabı. Bir taburenin üzerinde oturuyor. Çıplak gibi gözüküyor. Emin değilim ama hani en azından vücudun altı çıplak gibi gözüküyor. E, kollarını, bacaklarının arasına almış ve vücudunun hani konumlandırmasından sanki ya. İlerdeki ize bakıyor gibi gözüküyor ama dirseklerin üstünü gözük görmüyoruz. onun için hani nereye baktığı ne yaptığı gülüyor mu yüzü asık mı bunların hepsi benim kendi projeksiyonum. Aslında ben şimdi sen söyleyince ee, dikkatli baktım mesela sağ iç baldırın ee, kalınlığı işte tıpçı olduğum için gastrocnemius kası şey bir erkeğin gibi ama ayakkabılar kesin çocuksu ve kadın ayakkabıları o bir erkek olabilirmiş. Olabilir, evet. Yani yerdeki de bir erkeğiniz hmm. olabilir, belki oturan da bir erkek olabilir. Hmm. Yani e, bir taraftan da tabii ki hani bu çok basit yani iz ve de bir bedeni gördüğümüz anda tabii ki o izin o bedene ait olduğunu düşünme var ama bunu buna işaret edecek hiçbir şey yok yani ne yerdeki beyaz tozlar o vücudun üzerinde ne başka hmm. bir şey yani o dedektiflik oyununu deminki görselde de olduğu gibi oynayabiliriz ama bir taraftan da hani zaten buradaki duygusal anlam ve e, ya başka bir yere götürüyor aslında fotoğraf önemli bence değil hani o, o beden mi kime ait orada ne oldu bitti burada bir hani kendi gölgesine baktığını düşündüğümüz bir insan figürü var hmm. daha kişisel bir yorum yani teknik şeylerin dışında tutarak Hı -hı. kendini yapsan Hı -hı. nasıl okursun bunu? Yani ne bileyim ben işte şeyde karar kılsam işte sandalyede oturan yarı çıplak olduğunu düşündüğümüzün aslında bir erkek bedeni ama yerde oluşturmaya çalıştığının işte hatlarının o yumuşak yuvarlak fotoğraf görülse işte bir kadın... Hı -hı şey gibi gö diye yorumlardım yani. Ee, Bende mesleki deformasyon var. Ben burada bir Hı. ilk baktığımda hep e, bu fotoğrafı çok Ama uzun zaman merak ederim o deformasyonu. <gülüyor> Çünkü Şöyle, biz onu bilmiyoruz ve açız o bildiğini. E, i̇z bırakmayla fotoğraf arasındaki Hı. ilişki. Yani mesela siz bir hani su bardağının terlediğindeki masadaki izin fotoğrafını çektiğinizde o anı belgelemiş oluyorsunuz ve aslında o an ne bir saniye önce ne bir saniye sonra aynı değil ya. Burada da Hı. hani bir anlık durum yaratmış çeken kişi mankenle ya yani modelle çeken aynı olduğunu düşünüyorum ve o yerdeki iz geçici bir iz ve o izin hani kalıcılaştırılması fotoğraf üzerinden olan bir şey ve anıtsallaştırılması hmm. gibi de bir şeye girebilirim onun için benim orada ilgimi çeken hani fotoğraf için sahnelenmiş bir durum var ve o fotoğraf için sahnelenen durumu da vücut bir sadece iz bırakması üzerinden yani bir ışık oyunu da aslında burada hmm. gerçekleşiyor çok hikaye teması kurmak istemiyorsun yani hikayesini sorusu hı hı. direkt soru olsa pek biraz hani ee, kendi, Woodman'ın kendisi olarak mı? Ben kendim olarak mı? Siz kendiniz olarak mı? Ee, aslında ondan bir bahsettiniz evet. ya Woodman'dan. Yani Woodman'la ilgili hmm. şöyle bir mesele var benim ilgimi çeken. Erken yaşta vefat ettiği için e, ve hmm. daha sonra fotoğraflarını ailesi yani kendi bütün uğru bir şekilde ölümünden sonra... E, ...belki daha fazla izleyiciyle buluştuğu için tabii yaşamı sırasında da izleyicilerle buluşmuş ama... E, ...o yüzden bir hani kararları kimselerle... ...kimin verdiği meselesi var. Bu kararları... ...kimin verdiği meselesi şöyle önemli... ...belki bu bizim şu anda baktığımız fotoğraf... ...sanatçının kendi için çektiği ve hiçbir zaman... ...paylaşmak istemediği bir fotoğraf. Hı -hı. Ve zaten Woodman'da genel olarak bir mahremiyet... ...ve bedeniyle bir ilişki olduğu için... ...ben hani hep şeyi düşünüyorum... ...ne kadar acaba kendisinin göstermek istediği... ...fotoğraflardı. Sanatçıydı bir kere... ...onun için ve de sanat eğitimi de... ...alıyordu. Yani eğitim önemli olduğundan değil de... ...hani Çok bir değişti, paylaşma şeyi... ...varmış yani hani Hı -hı. bu şey değil... ...dolaptaki işte bir aile... Erdinizin fotoğraflarını çıkarıp sanat yapmak değil. Tabii ki bir sanat yapma Woodman'ın niyeti var. Ama hani hangisi ne kadar, ne şekilde göstermek isterdi, nerede göstermek isterdi? Bu kendi kontrol dışında gelişmiş şeyler. O yüzden de özellikle çok mahrem ve çok duygusal şeyler olduğunu düşündüğüm için bu fotoğrafların e, Woodman'da hep onu bir düşünüyorum. Hani acaba ne kadarını bunun şu anda bizim görmemizi isterdi ve bu şekilde görmemizi isterdi diye. Hmm. Hikaye boyutunda da yani zaten fotoğraflarda bir hani hep kendiyle çalışmış, hep boş mekanlı girip kendi çekim yaptığı söyleniyor. Daha da özel aslında kendi bedeniyle çok e, evet. düşünsel uğraş içerisinde. Ve hani belli fotoğraflarda hani hafif vücuda acı veren durumlar ya da hani hmm. o demin baktığımız fotoğrafta orada asılı kalsa da kalmasa da hani bir şekilde asılmayı i̇stemiş. denemek bile orada bir şekilde evet istemiş olabilir ya da asılmış halde durmak bile bir fiziksel zorluk demek. Yani belli ki bedeniyle gerçekten bedenini zorlamış sınırlarını hmm. fotoğraflarında bunu görebiliyoruz. Onun için e, bence orada bir duygusal açılım olarak hani Tabii ki yine iki boyutu var. Hani entelektüel olarak ve sanat tarihinde bir kadının genç bir kadının bedenini bu kadar ortaya çıkararak ve bu şekilde çalışması ne demek? Ve bu sanat tarihinde nasıl bir kırılmaya tekabül ediyor? Bu soruların cevabını alabilir miyim? E, keşke bilsem. E, ama e, sanki burada bir gücüken sahiplenme durumu var gibi geliyor bana. Yani ben de nispeten genç bir kadın olarak buna baktığımda benim hoşuma gidiyor bunu bir kadının kendine cesur. Beden cesur. Ve cesur. bunu kendinin sahiplenmesi hoşuma evet. gidiyor. Ve tam da işte o fetiş yani genç ve tırnak içinde güzel bir beden olmasına rağmen bir cinsel obje ya da bir fetiş objesi olmamayı başarıyor ve bunun neden olduğunu da ben de tam belki dile getiremem ama bir, benim, bir şey olarak hoşuma giden bir şey bu yani her, belki bu ama siyasi nedenlerden dolayı hoşuma gidiyor belki cesaretinden dolayı hoşuma gidiyor bir sürü nedeni olabilir ama orada bir kırılmaya kesinlikle bence tekabül ediyor yani buraya bakıp da hani buna pornografik de, de, dedirtemiyor de, diyemiyoruz belki pornoda <gülüyor> Evet, görevi Kesinlikle. pornografide gördüğümüz kadar tırnak içinde belli şeyleri görsek bile. Yani orada bence önemli bir kırılma var ve bir başarı aslında bu kırılmayı yaşatabilir. Yani pornonun baktığı şeye bakıp da porno yapmamak gerçekten zor bir şey. Evet, aslında böyle hmm, benim de aklıma şeyi çağrıştırdın. Yani kadın özgürlüğü, yani bir idea olarak da kadının özgürleşmesi biraz... Ee, çok şey gelmiş olmaz umarım da biraz onun bedeninin so yani bedeninin özgürleşmesi Hı -hı. aslında çünkü en çok kısıt alan şey o yani kadın tüketildiği haline bakarsak hani bedeni üzerinden tüketilme tüketime ekonomi tüketime sokulduğu haliyle de düşünsek kadının en çok kapatıldığı hani ...maruz kaldığı kapatılma eylemine e, e, e, müdahalelerine baksak aslında kadın e, hep soyutlanmak zorunda. Çok simgesel dolaşımda kadın. Yani kadın deyince neredeyse direkt bir kadına bile e, somut bir kadına ihtiyaç olmayacak şekilde kadın oluşturulmuş kafamızda. Ve o, o yer şey görünüyor. Kadının kısıtlandığı bir yer, özgürlüğün elinden alındığı yer eee işte kadın bedeninin sürekli kışkırtıcı e, anlama indirgendiği bir yer dolayısıyla işte Woodman şey yapmış biraz bu kadın bedeninin aslında soyunması aslında biraz biraz öyle yapıyor hı hı. onun onun sınırlarını test ediyor merak ediyor biraz da kadının özgürleşmesi biraz kadının da neredeyse bedenen bedeni özgürleşmesine hani hı hı. tekabül ediyormuş gibi düşündüm. Yani analitik belki psikoanalitik olarak da öyle. Hı hı. Yani kadın cinselliğinin hani ee, korkusuzca cesurca ifade edilmesi hı hı. aslında kadının da özgürleşmesi gibi. Çünkü erkeğin neredeyse böyle ciddi bir problemi yok gibi. Biz problem sonuna geliyor gibi. Hı hı. Sen Son sözlerini de şey yapıp önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Tabii ki ben bu demin dediğiniz şeyler konusunda da bunun sadece bir oda, bir fotoğraf makinesi ve bir bedenle yapılabiliyor olması da tabii görsel olarak 40 sene sonra bakan bizler için de müthiş bir şey. Evet. Ee, Merve Ünsal'a çok teşekkür ediyorum. Onunla başka programlar da yapacağız. Ee, bugünlük programın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a